Merhaba ben Didem Gürzap Merhaba ben Kerem Doğan 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreştesiniz Kamus'la güreşmeye devam ediyoruz Bu hafta H harfindeyiz H harfindeki kelimemiz de hırsız Evet Biraz çetrefilli bir kelime seçtik yine Ama hani bununla ilgili olarak Elimizde de baya bir bilgi var Baya bir çağrışım var Evet değil mi Günümüzde e, çok fazla kullandığımız Bir kelime Evet en çok ne çalınıyormuş biliyor musun Keremciğim? Bilmiyorum canım söyle bakalım. Çakmak çalınıyormuş benim yaptığım araştırmalara göre ve çok böyle... Şey, şey itiraf edeyim ben de çakmak çalıyorum. Ay benim bir yakınım var o da hep çalıyor. Bazen <gülüyor> şaşırıyorum cebimde 3-4 tane çakmak kalıyor. Renk yani. renk. Evet. <gülüyor> Peki bir de böyle gene çalınması sorun görünmeyen başka şeyler var. Ne gibi? Yani kitapla çiçek için de öyle denir. Almak bir bahtır hmm. sorun değil denir. Evet ya TÜYAP yaptı ben bir dönem çalışırken yayın evinde... Yani sık karşılaştığımız bir vakaydı yani kitap hırsızları. Hani bazen ne yapacağımı şaşırıyordum. Acaba nasıl bir tavır ta takılacağız Fark ediyorsunuz diye. mesela. E tabii. Ha, bir de arkadaşlarının kitaplarını çalanlar var. Hatta Anatol Fransız'ın öyle bir sözü vardır. Bilmiyorum. Başkalarına kitap ödünç vermeyiniz. Ben kütüphanemi öyle yaptım diye. <gülüyor> ben artık pek vermiyorum mesela. Yazıyorum kütüphaneci gibi. Kime verdim? Öyle böyle. mi? Şeklinde. Evet. Ben dağıtmaktan yanayım ya. Başka neler var? Kleptomani var. Değil mi? Başkalının çalma hastalığı gibi bir şey Evet Bu değil hiçbir şey Baya tanısı konmuş bir Hı -hı. rahatsızlık bir mani, evet, evet. Ya bu otellerden bir şey yürütme de kleptomaniğe giriyor mu? Girmiyor herhalde Böyle Bir bardak şey, adamı havlu, havlu alayım yani. falan O böyle mübah gibi Hani şey alınması farz gibi Alınacak havlu alınacak Tabii falan Bakın sayın falan. dinleyiciler biz farz demiyoruz yani Öyle <gülüyor> görenler var <gülüyor> Hala. Ee... Bir de bir yandan hani bu hırsızlıkla ilintili olarak tabii hani şey güvenlik şirketleri vesaire değil mi evet. alarm, alarm şirketleri Bir sektör doğdu yani Evet son on yıldır özellikle değil mi Hani eskiden hmm. sadece kilit hmm. asma kilitler hmm. demir parmaklıklardan Şimdi alarm şirketi telefonla aramalar vesaire vesaire baya bir dallanıp budaklandı Biz de fazla dallanıp budaklanmadan e, sözlüklerimize varalım mı biraz bakalım ne var ne yok diye Varalım aslında ben bu güvenlik sistemleri ve telefon deyince aklıma şey geldi onu da bir söyleyeyim bu e, telefonla hırsızlık yapanlar bir tür dalavericilik başlıyor altında ama sonuçta hırsızlık yapıyorlar. Tabii tabii çok ilginç yani özellikle, özellikle yaşlılara e, işte hani böyle e, polisim diyorlar e, işte hesap numaralarını falan alıyorlar işte kişisel bilgilerine ulaşıyorlar. ...hatta benim babamın başına geldi yani... ...biraz kızlık ettik falan ha. hatta öyle yani. ...ama çok duyuyoruz artık... ...sadece çok yaşlılar gibi de değil... ...bayağı kafası çalıştığını bildiğin <gülüyor> falan insanlar... ...sanki bir tür böyle... ...beyni dumura uğratıyorlar... ...müthiş bir etki yani yaratıyorlar ...bayağı ki. profesyoneller evet... ...anlatılıyor... Evet, hırsız deyince sözlüğe geçmeden önce ben e, Ziya Paşa'nın çok meşhur bir dizesi var, Hı. onu okumak istiyorum. Ben acele ettim. E, ben. Olsun, yetişemiyoruz çünkü <gülüyor> programın sonuna. E, terkibi Bendin'den Ziya Paşa'nın, önce Aslı'nı okuyacağım tabii. Milyonla Çalan Mesnedi i İzzet'te Şeref Raz... Birkaç kuruşu mürtekibin cayi kürektir demiş. Bugünün Türkçesiyle açıklamak gerekirse milyonla çalan, açıklamak şart, milyonla çalan yüksek ve şerefli mevkilere yükseltilir, baş tacı edilir. Birkaç kuruşu çalan hırsızsa kürek cezasına çarptırılır. Bu milyonla demiş. derken neyi kastediyor acaba Ziya Paşa? Düşünün bir de o zamanın milyonu yani hmm. Ziya Paşa'nın milyonu. E, Malum. Bize güncel... Türkiye'de ve dünyada olan... E, evet, iktidarların artık, rahatlıkları mı diyelim artık? Evet. Bir, haydutlukları mı diyelim? Ya, meşruiyetlerini diyelim? bir şekilde kullanan insanlar var diyelim yani. Bir de o baklava çaldı diye e, hapse atılan. Neredeydi evet, o? Antep'te. Antep'te. Bayağı da uzun süre oldu. Doku, e, herhalde 90'lı yıllarda tam hatırlayamadım ama Antep'te oluyor. E, i̇şte 4 çocuktu sanırım. E, i̇şte baklava çalarak. ...dokuz yıl hapiste cezalandırıyorlar. O da ikinci dize yani. Evet. Peki şimdi sözlüklere geçeyim o zaman. Bence de geçelim. Ben. Efendim gene şeytanın sözlüğü var elimizde. Fakat hırsızlık değil intihar sözcüğüyle karşı karşıyayız. İntihal de hırsızlık anlamına geliyor. Özellikle son dönemlerde öyle daha çok görülmeye başlandı. İntihal yüz kızartıcı bir öncül ve saygın bir ardıldan oluşan yazınsal tesadüf. Demiş Ambrose Bierce. İntihal yapmayı da e, Ayrı bir mastar olarak kullanmış Daha önce yemin billah Hiç okumadığınız bir yazarın düşüncesini Ya da üslubunu almak diye Dalga geçmiş e, Keza e, Türkiye Cumhuriyeti sözlüğünde e, Gene intihalin karşılığı var. Bir romanın satışını tetiklemek için yayın evleri ve PR şirketleri tarafından geliştirilmiş bir marketing stratejisi. <gülüyor> Güzelmiş. İki, akademik hayatta kişiyi dekanlığa, rektörlüğe hatta bakanlığa kadar zıplatabilen vazgeçilmez bir kariyer basamağı. Burada Hat da birilerine gönderme yapıyor galiba. Bayağı bir, yani bir copy paste becerisi diye de bir parantez. E bayağı bir copy paste becerisi. <gülüyor> evet. Bende de, de Hülka Akdınç'ın arka sözünde hırsızın karşılığı olarak ...ilginç bazı, bazı karşılıklar var... ...arpacı deniliyor... ...babacımcı geçmiş programlarda söylemiştik evet. ...bulgurcu, camici... ...çilingir, çornacı, çürükçü, dızzo ...dişçi, fare, gaftici, gece iççisi... ...goygoycu, kaftici... karman yolacı, manitacı, minareci... Oo, ...minareci, çok. evet... Hmm. ...tatulacı, pantuflacı... ...baya birçok aslında ben çok. bunları böldüm daha... ...hırsızlığında ne çok olduğunu da düşündürüyor... ...bu kadar çok kelime üretiyorlarsa... Evet. Bir de tabii hırsızların tanrısı var Hermes değil mi? Mitoloji sözünde Hı, geçiyor evet. Azza Hatun. Orada hikayede işte tanrının habercisi aynı zamanda. Sadece hırsızların değil tüccarların ve kavşakların da koruyucusu bir evet. tanrı bu. Pek çok şeyin tanrısı oluyor onlar evet. ama bir yandan da böyle bir hikayesinde e, çok zeki kurnaz oluşu bir tarladan bir şeyleri tabii, tabii. alışına paralel. Evet. Ama onun hikayesi güzel henüz bebekken karşılaştı bir kaplumbağayı öldürüyor. ...kabuğunu boşaltıyor, biraz e, enteresan bir... Hmm. E, ...ve e, koyun bağırsağından yedi tel gererek gitar yapıyor. Böyle müzik ayetlerinde hmm. meraklı bir tandı hmm. Sonra pan kavalını da icat ediyor hatta kavalın ismi de Sphinx. Hikayede Apollo'nun kutsal ineklerini çalan Hermes saklandığı mağazada... Mağarada herhalde. Evet. Ah, mağaza dedim ya, mağarada. Günümüz. <gülüyor> <gülüyor> Apollon'a yakalanıyor ancak gitar karşılığında ki sesini çok seviyor Apollon, kutsal inekleri almasına razı oluyor. Sonrasında da bu bahsettiğim punk havalı yani strings karşılığında kerikeyon denilen sihirli altın değneği Apollon Hermes'e veriyor. Dolayısıyla hırsızların tanrısı oluyor. Uyanık da bir tanrıymış. Şimdi tanınmış hırsızlara mı geldik? Evet, bayağı bir hırsızımız var. Bayağı bir var. Biz <gülüyor> seçe seçe e, azaltamadık. E, bir de bir şey dikkatimizi çekti bizim Kerem'le. E, bazı hırsızlar özellikle e, sanat dünyasında, film dünyasında bayağı e, yüceltilmiş, sevimli kahramanlar olarak görülüyorlar. Tabii tabii. Bir kısmının da hayatlarını ve yaptıklarını okuyunca bize de <gülüyor> öyle geldi birkaç tanesi. Ee, i̇lginç olanlardan Bazılarını e, paylaşıyorum ee, Albert Spacciani Diye bir e, adam var İtalyan kökenli Aha. Bu bir büyük banka soygunu yapıyor Bir takım başka soyguncu ve Arkadaşlarını da işin içine katarak Bir tünel e, kazıp ...bankaya giriyorlar ve çok büyük miktarda 60 milyon frank bir para çalınıyor. İşin ilginç yanı şu, böyle tünel kazarak bankaya girme hikayeleri çok. Bir kere bu tünelde çalışan arkadaşlarına alkol, kahve yasak ve günde 10 saat uyuma mecburiyeti var. İyi çalışırlar diye. Evet, çok iyi. Evet ve soygunu başarıyla gerçekleştirdikten sonra bankanın duvarlarına silah yok... Nefret yok, şiddet yok diye yazıyor. Hmm. Kaçıyor ve yakalanamıyor. Arjantin'e gidip e, estetik ameliyatı olduğu söyleniyor. Ben de bu var. Sen de daha da var da. Gitti paracıklar. Gitti paracıklar. Bir Hintli var. Natwarlal diye. ...Mithileş kumar, Srivastana diye biri. Hindistan'da hırsızlar tanrısı olarak e, işte addediliyor. Var. ...daha çok dolandırıcı gibi yani bizim Sülün Osman'a benziyor. Ha, minareyi satıyor. Tac Mahalli, Kırmızı Kale'yi, Parlamento binasını milletvekilleri de birlikte satıyor. Oo Giterci. çok iyi. <gülüyor> o Sülün Osman'ı geçmiş sanki. Evet, milletvekilleri birlikte satması çok iyi olmuş. Doğduğu ha. köyde heykeli varmış Bangra diye bir köyde. Ha. Sekiz kez yakalanıp sekiz kez kaçabilme Kaçmış. marifeti var. Ha, bu kaçma olaylarında da çok başarılar ilginçtir. Ben de John Dillinger diye bir adamı inceledim. Bu da film kahramanı olan Johnny Depp'in oynadığı hmm. bir hırsız. 1930'lu yıllarda bu ekonomik buhranın olduğu dönemlerde hırsız. Şiddetten kaçındığı ve aynı zamanda çok cana yakın bir adam olduğu için neredeyse bir halk kahramanı olarak da görülüyor. O dönem çünkü bankalar da ekonomik buhranın hmm. sebebi olarak görüldüğü için ee, o da her yakalanışında çok başarıyla hapisten kaçmış hatta bir keresinde girdiği tuvaletteki bir siyah tahtayı böyle silah ha. biçiminde e, kullanmış ve silah olduğuna insanlar ikna ederek kaçmış. Bu da enteresan bir zeka tabii. Yani. Çok çok o, o da şey bir FBI'nin bir pususunda öldürülmüş. İşin ilginci sürekli onunla özdeşleşen kullandığı bir silah markası daha sonra Dillinger olarak anılmaya başlamış. Hmm. Gerçek markası unutulup ya. Evet. Bir de Jesse James var, hmm. meşhur Amerikalı. Bir sürü filme, müziğe e, hani e, esinlenmiş insanlar. E, i̇şte Red Kit de geçiyor hatta. Hatta bir, bir çizgi romanı daha geçiyor, mavi ceketliler. Amerikalı modern Robin Hood deniliyor. Gazetecilere mülakat verecek kadar meşhur. Vay. Hatta kendini bu mülakatlarda İskender'e, Sezer'e, Napolyon'a benzetirmiş. Bildiğim kadarıyla müzesi var. Oh. Peki, evet. yani... Filmini izlemiştim ben de. Hmm, evet. Bu Robin Hood gibi görme hali, malum Robin Hood'u da anmadan geçmeyelim. Evet, Şerbet ormanıydı. Şerbet ormanıydı, evet. Ben de çok kısa gene birkaç isimden bahsedeyim. Sonra şarkımıza geçeceğiz. Süpürgeli hırsızlar diye anılan bir grup var. İlginç olan şu kasa hırsızlığı yapıyorlar genelde. Hı hı. E, açamadığı kasaları patlatıyor ya hırsızlar. Bunlar patlatmıyorlar. Çok e, kalın uçlu bir matkapla deliyorlar. Sonra o deldikleri yere aşırı güçlü bir elektrik süpürgesi dayıyorlar. Ve <gülüyor> elektrik süpürgesiyle çekiyorlar paraları. Ben bu hikayeyi gerçekten ayrıntısıyla merak ediyorum. Ona daha da ayrıntıyla bakacağım. Abi ya. e, evet o yani o acaba yani bayağı bir yani? Paralar bir de herhalde, herhalde böyle böyle bağlı bağlı değil bağlı herhalde, değil herhalde. böyle de geliyor yani falan. Sonra filmlere konu olan meşhur e, Bonnie ve Clyde var. Aynı zamanda aşık bir çift bunlar. Barrow Gang diye anılıyorlar. E, gerçekten çok sempati toplayan Warren Beatty ve Faye Dunaway ikilisinin meşhur evet. filmiyle iyice e, tanıttıkları hırsızlar. Bunlar da 30'ların e, insanları. Baçkesevi var. O da Baçkesevi diyen descends git diye Paul Newman'la bunlara Burtフォード oynamıştı. Hırsızlarımız... Bunlar... Bunlar... Şimdi artık... Kanıttığımız hırsızlardan sonra şarkımıza girelim... Daha da girelim. çok var... Şarkımız... Bir bakalım dinleyicilerimize... Evet... Şuniyit Okanır'dan... You Made Me Thief of Your Heart... Merhaba, H harfinde hırsızdayız, kamusla güreşte. Ee, şimdi karşımızda sanatçı bir hırsız var, Jean Genet. Hatta çok tanınmış kitabı ayrıntı yayınlarından çıkan Hırsızın Günlüğü evet. e, öz yaşam öyküsünü de içeren bir kitap. Çok ilginç bir yaşam öyküsü var. Evet yani çok kısa hayatından bahsetmek istiyorum. Kitabı iştenlikle tavsiye ediyoruz Kerem'le ikimizin de okuduğu bir kitap. E, çok zor koşullarda büyümüş, e, çok küçük bir yani e, terk edilmiş, 10 e, yaşında yetimhaneden kaçmış falan ve sonuçta hırsız olmuş. Hırsızlık, kaçakçılık gibi işler sonucunda hapse giriyor. Hı hı. E, bu o, hapse mahkum edildiğinde e, bir takım şeyler de yazıyor bu arada. Dönemin çok meşhur yazarlarından Andrej J. Kokto sanatçılarından Sartır gibi evet ünlü yazarların dikkatini çekiyor. Ve Cumhurbaşkanı'na verdikleri bir dilekçeyle cezası affediliyor. E, ve hep yazmaya devam ediyor. Bu arada pek çok e, Filistin mücadelesi, Panterlerin mücadelesi gibi sosyal siyasal mücadelenin içinde de yer alıyor. Ee, ...bu erkek egemen toplumun iktidarına karşı bir duruşu var... ...aslında onu gerçekten çok iyi anlamak için hırsızın e, günlüğünü okumak gerekiyor... Evet. ...Jean Jöné'yi böyle andıktan sonra... ...bir de benim isyankar sözlükte Alexander Jacob diye benim yeni tanıştığım birisi var... ...gerçekten çok ilginç... ...işte anarşizmden etkileniyor ...özellikle Kropotkin'den etkilenerek e, eylemlerini yapıyor... ...doğrudan eylemci, doğrudan özgürlük eylemcisi... İşte nasıl soygunlar yapıyor? Polis kılığına girip, e, işte rehinecilerin ellerindeki değerli taşlara el koyuyor. Hmm. Kilise ve lüks otelleri soyuyor. Hatta Monte Carlo'da bir kumarhane soygununda sırasında yakalanıp cezaevine konuluyor. Hmm. Cezaevinde de e, çok iyi deli numarası yapıyor Alexander Yakup e, ve e, akıl hastanesine gönderiliyor. E, ...Pesirat Atavi oradan da kaçıyor, oradaki yani, insanları ikna ediyor vesaire. Sonra gece içileri çetesini kur, kuruyor. Burada da genelde zengin papazların, hakimlerin, askerlerin evlerini soyuyor. Hı -hı. Ateşli silahı asla kullanmıyor. İşte kilise adamı, süvari komutanı, sıradan yurttaş kılıklarına giriyor. Soydu, katedrele bıraktığı not çok inişli Didemciğim ve sevgili dinleyiciler. Her şeye muktedir olan Tanrı, bul bakalım şimdi seni soyanları diyor. <gülüyor> 3 yılda hmm. tam 156 soygun yapıyor. Yakalandığında tüm hırsızların en küçük yani tüm hırsızlıklarını en küçük ayrıntılarıyla mahkemede anlatıyor. Hmm. Dolayısıyla da o aleyhinde e, tanıklık yapan kişilere 156 kişi bunlar komik duruma düşüyor. Hmm. Hırsızlığı davasında e, hırsızlığı varlıkların adil bir şekilde dağıtılması olarak tanımlıyor. Hmm. Evet. Böyle bundan bir felsefesi bilmiyorum. var bazılarının yani. Evet. Bir de sonrasında çok hayat, çok ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Ömrü Fransız toplama kamplarında yaşamın yarısı buralarda geçiyor. İşte meşhur romanca Gecenin Sonunda Yolculuğun yazarı Louis Ferdinand Selin'in <Gülüyor> kitabının ilk okuruymuş. Sonra İspanya Savaşı'nda İspanyol milislerin silahlanmasında yardım ediyor. İntihar ediyor genç sevgilisiyle. İlginç noktalardan birisi de şu Arsène Lupin hikayesi. Ha, evet Arsene Lupe'ne e, kaynak olan kişi olarak e, anılıyor. Çünkü ee, yazarı e, ismi Maurice Leblanc. E, evet, ee, e, davalara katılıyor, dinliyor. He. Bayağı etkileniyor. Evet değil mi? Ben Maurice Leblanc ben de e, çok, e, özellikle daha gençken polisiye merakım çok daha fazlaydı. Aha. Bir sürü Arsène Lupin var. E, İhtimat Kitap hatta o eski moda kitapları vardır. Hep önünde böyle yarı çıplak bir kadın e, hmm. elinde silahla falan. Bendeki kitapta öyle. Arsène Lupin'in itirafları. Nedense Orada... bu dedektifler hep şey değil mi ya? Böyle dedektifler, bu hırsız hikayelerinde falan hani böyle bu çıplak kadının imgesi falan çok Evet var çok. James Bond'a doğru giden, Hoş Ocağı Susam'a. <gülüyor> evet. Efendim e, elimdeki kitapta birkaç alıntı var. O Arsène Lupin kitaplarının çok e, klişe bazı anlatımları. Ee, işte e, şöhret olduğu yıllardı bu yani direkt romandan alınan e, cümleler e, daha üne o kadar duyulmamıştı 813 ve delik iğne e, hikayelerinin arefesindeydik falan gibi bir ikinci anlatıcı var hep yücelterek Arsene Lupe'nin zekasını anlatan. Hı hı. İşte Kaiser'in burnunun dibinden işte şunları aşırması bekleniyor. O kadar kudretli olduğuna etrafındakileri inandırıyor. Hep ayrı ayrı yerlerden satırlar okuyorum. Lüpen elinde benden aldığı kağıt ayakta duruyordu. Onu seyrediyordum. Yüzündeki değişik ifade en usta psikologları aldatacak kadar kuvvetliydi. Makyajla zaman zaman değişen bu yüzün hakikat görüşün, görünüşünü bilen pek az kimse vardı muhakkak. Falan falan burada Sherlock Holmes'ü de insan hatırlıyor böyle hem hem çeşitli rollere bürünen ve son seçtiğim satırlarda bir yandan da dövüşebilen kuvvetli. Lupin bunu söyleyerek dizleri üzerinde doğruldu ve bütün gücüyle karşısındaki adamın midesi üzerine müthiş bir yumruk patlattı. Baronun ağzından bir hırıltı duyuldu, parkenin üzerine baygın uzandı gibi Devam eden e, en sonunda da böyle çok başarıyla zekasıyla bir problemi çözdüğü paragraf var ama çok uzun onu okumuyorum. Bizde var mı peki böyle örnek hırsız örneği edebiyatımızda? Ha Peyami Sefan değil Cingöz mi? Recaisi Cingöz Recai. var. Sanki Peyami Sefan değil de Mahlas mı kullandı? Server evet o böyle çok edebi olarak görmediği kitaplarında bazı diğer yazarlarımız gibi ikinci Hı. bir ad kullanıyordu doğru. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir de sinemada değil mi hırsızlar var? Evet evet. Benim aklımdan bisiklet hırsızları geliyor. Evet, i̇şte Victoria Victoria'sı kanun. Evet. Burada yeni gerçekçilik akımının simgesi olarak kabul ediliyor. Hem film yapım tekniği hem sinema esteti estetiği açısında. Buradaki hikaye 2. Dünya Savaşı sonrasında e, Roma'da geçen bir hikaye. Ve hani o savaş sonrası bir yıkımı da hani insanların işsizlik, işsizliklerin, ekonomik dağlıklarından da bahseden alt, arka planda. Evet, öyle bir durum söz konusu. Burada konusunda. daha trajik bir evet. şey var. Antonio Ricci diye bir iş arayan birisi var ve o yeni iş için işi için aldığı bisikleti ve çok gerekli olan bisikleti çalınıyor hmm. olduğu ile... ...Roma'da bir seti arıyorlar. Evet ya hatırlıyorum filmi. Yani Biraz hayal ya yani. çok eski ama... Üzümlü bir filmdi. Bir hırsız filmi daha vardı, Rus filmi miydi? Evet evet, Pavel Çukray'ın bir filmi var. Ee, hatta Rus e, tarihini de bir ikinci e, alt okumayla sembolik olarak anlattığı evet, evet. söylenir o filmin. Karakterlerinden bir tanesinin Stalin dövmesi var. Onunla özdeşleştiriliyor hmm. o yüzden filmde. Orada bir küçük çocuk vardı, Misha Filipçuk. Hmm. Hatta afiş Çok onun üstündeydi sanırım. Hı hı. Sonra ne işte daha popüler olan son dönemde rezervar köpekleri. Ocean Eleven falan hep hırsızların Biraz kutlanma hikayeleri de var Devam sanki, Çok doğru Bir de resimde nasıl hırsızlar var galiba değil mi çok meşhur Ay, işte çok... tabloların çalınma hikayesi <gülüyor> evet. var Benim elimde bir kitap var ee, ilgi duyan herkese nacizane tavsiye ediyorum Simon Haptun Kayıp Eserler Müzesi yapı kredi yayınlarından çıkmış Hı -hı. Ee, Çok enteresan hırsızlık hikayeleriyle dolu birkaç tanesini paylaşacağız biz Kerem'le ee, ...en bilinenlerden biri yakın tarihli sayılır... ...94'te Oslo Ulusal Galeri'den... ...Edvard Münk'ün çığlık eseri e, çalınıyor. Ee, bunun bir de şey, bir talihsizliği var... Ee, ...söyleyeceğim şimdi... ...çalınıyor, bir süre sonra bulunuyor... ...2004'te bu sefer e, Münk Müzesi var... ...gene Norveç'te... Hmm. ...naçizane görmüş idin... E, oradaki mümkün de bu tablonun çünkü versiyonları var birkaç tane bu sefer versiyonlardan biri çalınıyor hmm. ee, başka çok meşhur hırsızlıklardan biri Boston'da Isabel Stewart Gardner diye bir müze var aynı adlı çok zengin sanat koleksiyonu olan bir hanım evini müzeye çevirmiş Orayı da gördüm yoksa... mü vallahi onu söylemeyeyim dedim ama efendim oradan da polis kılığına girerek pek çok tabloyu çalıyorlar hatta daha sonra o çalınan tablolar bulunamıyor ve yerleri boş olarak duruyor e, şu anda. E, bir de e, meşhur Mona Lisa'nın çalınma hikayesi var. Ha, evet, onu da dinleyicilerimizle paylaşalım Vincenzo Perigia diye bir meşhur bir hırsız var. Kendisi Louvre Müzesi'nde çalışıyor değil mi? Marangos. Marangoz değil Marangos. Mona Lisa'yı çalıyor. Evet, o, evet, orada yapılan bir tadilat esnasında. Evet, iki yıl saklanıyor e, ...tavlo sonra, sonra da ortaya. filmi çekiliyormuş... ...Jo Medeiros diye bir yönetmen... Hmm, ...onu bilmiyordum... ...filmini çekiyor... Ee, ben de bilmiyordum. ...bir de e, bu sanat hırsızlıkları... ...sonsuz dediğim gibi... ...ilgilenenler kaynağa dönüş yapabilirler... E, ...aslında üçe... E, ...ayırmak mümkün benim gördüğüm kadarıyla... ...bir bu bireysel hırsızlıklar var... ...giriyorlar müzeye ya da birinin Aha. evine... ...bir önemli eseri çalıyorlar... E, ...bir e, savaş... ...yağma ve fetihlerle... E, karşımıza çıkan hırsızlıklar var onlara da hırsızlık demeliyiz hı hı. Ee, bir de kopyasını yaptırarak aslıymış gibi satma dolandırıcılıkları var ee, bu fetihlerle olanlara meşhur San Marco adlarını söylemek mümkün yani 1204'te İstanbul'dan Venedik'e gidiyor sonra Napolyon 1700'lerin sonunda Paris'e götürüyor Napolyon hı. yenilince tekrar Paris'ten Venedik'e deniyorlar gibi bir hikayeleri var şimdi programımızı bitirirken e, ben şu Ziya Paşa'nın okuduğum beytiyle e, senin bahsettiğin Alexander Yakup'un alıntısı arasında bir bağlantı kurdum. Hırsızlar, hırsızlık değil, çeşitleri. Hırsızlığı, varlıkların adil bir şekilde dağıtılması olarak tanımlıyor. Ondan galiba hırsızlığı düşünürken eee tanımlamasını da belki yani yeniden üretilebilir mülk kavramı Muhtemelen üzerinden üretiliyor da yani özellikle anaşizm kuramcıları değil mi? Proudhon mülkiyetini hırsızlık olduğunu işte atıyorum yani bir sürü iktidarın olumaklarından yararlanarak hamuduyla götürenler hmm. sadece iktidar değil yani işte sanayicileri düşünüp kapitalizm işte birçok evet. şeyi düşündüğün zaman baklava hırsızlarının e, aldığı cezalarla karşılaştırdığım zaman kendi açımdan evet. e, hangisi adaletli oluyor? Ya da mülkün Allah'ın olduğu düşüncesinden yola çıkarak o mülkün nerelere gittiği biraz ee, beli e, biraz da sorgulaması gerektiğini düşünüyorum insanların. Programımızı bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a marladık.